Hac da kapının önünde, açta. Bir zamanlar Erzurum ilinin bir köyünde kendi halinde yaşayan bir adamcağız vardı. Kunduracılık yaparak geçmeni temin ederdi. Kazandığından bir kısmını da kenara ayırmaya adet edinmişti. Adamcağızın bundan muradı bir kere çıktığı hac yolculuğuna bir kere daha çıkmaktı. Zaman geçti. Kunduracının kenarda biriktirdiği paralar hatıra sayılır bir miktara ulaştı hesabını, kitabını yaptı. Para hac için kafi idi. O da yol hazırlıklarına başlayıverdi. O hazırlık yapadırsun. Kümesindeki 3-5 tavuktan biri hastalanıp öldü. Adam da bu ölü tavukları alıp kapısının önündeki çöplüğe attı. Ertesi sabah bir baktı ki ölü tavuk attığı yerde değil. O dedi. Köpekler mi aldı götürdü? Ama köpekler alıp gitmez oracıkta yerdi. Kimin aldığını pek merak etti. Birisinin almış olacağından şüphe etti. Birisi bu hasta tavuğu yerse o da hastalanır. Aa keşke gömeydim de böyle ortalığa bırakmayaydım diye eyvahlandı. Sağa sola bakınırken üç beş ev ötesinde oturan dul ve fakir bir kadıncağızın evinden pişmiş tavuk kokusunun geldiğini fark etti eyvahlar olsun bu fukara kadıncağız tavuğu almış olmasın dedi gidip kapılarını çaldı hakikaten de dul ve fakir kadın adamın çöpe attığı tavuğu almıştı bacım o tavuk idi, yenmez ki dedi kadın ağam ben fakirim günler oldu şu çocuk dağızlarıma aş edemedim. Bu ölü tavuğu da o sebeple aldım ki kursaklarına lokma girsin. Bu sözleri duyan kunduracı vay benim halime der. Şu kadıncağız ile yavruları aç yatar, aç kalkarlar da ben kenara akçe yığarım. Sonra da ikinci kez hacca gitmekten vazgeçer. Elinde, avucunda ne biriktirdiyse kadına verir, doyuru giydirir. Kendisini bekleyen haç kafiresini de siz varın gidin, Allah haccınızı mübarek etsin diye uğurlar. Kafiresi kunduracı köyünde bırakarak yola çıkar. Ova geçilir, dağ aşılır, çöl adımlanır. Onlar mübarek icaza varırlar. Kabe'ye vardıklarında birden ne görsünler? Kundaracı beyaz ihrama bürünmüş. Tavaf ediyor. Şaşırır kalırlar. İçlerinden birkaçı koşarak yanına gidip sormak ister. Ancak gittiklerinde onu gördükleri yerde bulamazlar. Bakarlar başka bir tarafta yine görürler. Bu seferde. ...o yana koşarlar. Ancak... ...yine aynı şey olur. Gözlerinin değdiği yere... ...ayakları değdiğinde... ...kunduracı orada yoktur. Seslenirler... ...seslerini duyuramazlar. Bu böyle... ...çokça olur. Nihayet... ...haç vazifesi biter... ...ve kafile geriye... ...köylerine doğru yola çıkar. Köye dönüp geldiklerinde... Konu komşu, kısım akraba, torun torba ziyarete gelip el öpmek için sıraya girince, Hacılar bir türlü ellerini vermezler, verin derler. Bizim elimizi öpüp de ne yapacaksınız? Gelin hep beraber kunduracıya gidelim, onun ellerini öpelim. Esas hacı odur. Hac da kapının önünde aç da sözü işte bu şekilde doğar Selim Gündüzalp